Allah cennetin yolu bir tane yani cennetin yolunun bir olması bir tane olması cennetteki dereceler cennetteki en üst derece ve onun ismi ayrıca dördüncü konu olarak da allah Teala'nın mümin kullarına cennet ticaretini cennet malını arz etmesi ve onun dedele olarak da onlardan canlarını ve manlarını talep etmesi ve müminlerle Rableri arasında vaki olan, meydana gelen bu alışveriş. Bundan bahsedeceğiz inşallah. Birinci konumuz, cennetin yolu bir tanedir kardeşlerim. Birkaç tane yolu yok. Bir tane yolu var cennetin. Bu hususta cennetin yolunun bir olduğuna dair bütün rasuller Nuh Aleyhisselam'dan Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün Resuller bu hususta ittifak etmişler. Cennetin yolunun tek bir yolu, yol olduğu üzere. Ancak bunun karşısında cehennemin yolu ise birçok. Onun için Allah Azze ve Celle Allah'u veliyullezine amenu yuhricuhum nur Allah müminlerin velisidir. İman eden kimsenin velisi, dostu Allah Teala. Evliyası Allah Teala'dır. Yuhricuhum mined ile ilen karanlıklardan aydınlığa. Karanlık birçok karanlık. Aydınlık ise bir tane. Nur bir tane. Yuhricuhum mined zulumat ilen Orada tıkilediliyor işte. Karanlıkların çok olduğu, dolayısıyla yollar çok fazla. Bunun aksine, "Minnadin akifu ıvliyah muttahud, kafirlerin evliyası, dostu ise tağut. Yükrücüğün Minen nur, <gülüyor> tek olan nurdan, hidayet olan nurdan minn ile zulmati." karanlıklara birçok karanlığı delalet farklı farklıdır sapıklık küfür farklı farklıdır onun için ee, cehennemin yolları da herkese böyle sayılamayacak kadar çok ama cennetin yolu birbir Allah azze ve celle cennetin yolunu tekbir yapmıştır şöyle ki en'am suresi 153. ayet kendi lأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل yolumdur ona tabi olun ve inna hadha sirati bu benim dost doğru yolumdur ona oyun, tabi olun onun dışında başka yollara tabi olmayın ki sizi Allah yolundan uzaklaştırır ayırır başka yollara şeker. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu ayet, ayet kermede cennetin yolunun bir olduğunu zikretmiş, ifade etmiştir. Yine Nahz suresi 9. ayet kermede kerimede وَاَلَى اللّٰهِ قَصْتُ السَّب۪يلِ Yolun doğrusu Allah'adır. وَمِنْ هَا جَائِر! Ve bu yoldan eğri olan da vardır. Bu eğri yol, taşkınlık yoludur. Bâhi yoludur. Ama taşkınlık öncelikle Allah Azze ve Celle'ye karşı taşkınlık ki bu taşkınlığın azgınlığın en büyüğüdür yani küfür ve şirk yine Allah Azze ve Celle Hicir suresi 41. ayet kerimede hazası rahatun aleyye mustaqiyyim işte bu bana ulaştırıcı dost doğru yoldur bunlardan anlıyoruz ki cennetin yolu bir Abdullah İbni Mesud Allah anhu rivayet etti bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir çizgi çizer. Sahabelerin içerisindeyken şöyle düzine bir çizgi çizer. Toprağın üzerine. Ondan sonra <gülüyor> der ki bu Allah'ın yoludur. Ha da ha da severullah. İşte bu Allah'ın yoludur. Sonra da onun etrafına böyle sağına soluna sağına soluna değişik yollar size ve <gülüyor> der ki işte bunlar da yollardır birbirinden farklı bir takım yollar bunların her birinin başında kendisine davet eden kendisine çağıran bir şeykan otur bir başka rivayette hatırladığım kadarıyla bir deccal oturur diyor. bu yol bu yol bir başka hadiste benim ve ashabımın üzerinde olduğu yoldur. Benim ve ashabım. Yani benim sünnetimiz olan ve ashabımın sünneti zor olan yoldur. Onun etrafındaki yollar ise subul diye isimlendiriyor ki subul yollar demek. Ve çok önemli her bir yolun başında bir tane ceccal, çok yalancı kimse ee, şeytan batıla davet eden bir şeytan oturur. Ne davet ediyor? Ya kendisine çağırıyordur ya da batıl olan inancına, akaidime, e, ameline davet ediyor. Maalesef öyle. Bu dindik doğru yoğun dışındaki yolların başında olan insanlar bidat ehli insanlar, dalalet ehli olan insanlar bunlardan Allah'a sevmiyor. Dikkat ettiğimiz zaman onlar sözüm onlara Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini çağırmazlar. Neye çağırırlar? Ya şahıslarına, ya cemaatlerine, ya da batı fikirlerine çağırırlar. İşte onlar bul Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte bu bu çizgileri çizdikten sonra diyor ki onların başında, her günün başına bir şeytan oturur, kendisine çağırır. Ondan sonra da bu ayet kelimeyi ve enne hava sıratı ve la an bu ayet kelimeyi ediyor işte benim dost doğru yolumdur ona tabi olun onun dışında başka yollara tabi olmayın sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır ayetle hadis ne kadar birbirine uyumlu ne kadar birbirini açıklayıcı Allah azze ve celle Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem açıklayıcılık özgürlüğü vermiş ve hikmeti vermiş. Ve nazzalnâ ileyke'z-zikre li-tubayyin mâ unzile ileyhim. Biz sana Kur'an'ı indirdik insanlara kendilerine indirilen şeyi yani Kur'an'ı açıklayasın diye. Ali Sıratu sallam bu yuh, ayet kerimede zikredilen yolu nasıl açıkladı? En veciz bir şekilde. Toprağın üzerine basit bir çizgi çizdi, dündüz ve bu yolun Allah yolu olduğunu, kenarındaki yolların da dalalet yolları olduğunu, ayrıca beyanında o yolların başında her birinin başında bir deccal ve şeytan olduğunu zikretti. Şu beyana bakın, şu açıklamaya bakın, bu kadar net, kitap ve sünnet bu kadar açık ama kalplerinde hastalık olanlar bunu anlamazlar. Onun için Kur'an müminlerin hidayetini artırır. Kafirlerin ise sapkınlığını artırıyor. Onların azgınlığını artırıyor. Onlar de dinlecek, dinlecek, e, işittikçe çileden çıkıyorlar. Azgınlıklarını artırıyor. Oysaki kitap ve sünnet bu kadar veciz ve açıktır. Bununla beraber şöyle bir şey daha ortaya atılsa veya karşı çıkınsa bu sözümüze Allah Azze ve Celle kitabında yollar kelimesini yani birden çok yolu kendi yolu içinde kullanmıştır Deniz'de ki o ayet-i kerime Maide suresi 15 ve 16. ayet-i kerimedir قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ ve نُورٌ وَكِتَابٌ Muhakkak ki Rabbinizden size bir kitap ve apaçık bir nur gelmiştir. يَهْدِ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِدْوَانِهُ سُبُلَ Allah o kitap ve mubin bir mubin bir kitap ve nur ile rızasına tabi olan kendi rızasına hoşnutluğuna tabi olan kimseleri سُبُلُ السَّلَام selam yollarına iletir ifadesi dikkat edin burada da yollar olarak geldi Şimdi yukarıda bir tek yoldan bahsettik. Cennetin yolunun bir olduğunu, aşağıda ise Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayet kerimesinde yollardan bahsediyor. Selam yollarından. Sanki iki ayet birbirine çatışıyormuş gibi, çelişki içerisindeymiş gibi. Bunun gibi Kur'an'da birbirine ters gibi, çelişkili gibi gözüken ayetler var. Hakeza hadislerde de öyledir. Birçok hadisi birbirine Sahih hadisten bahsediyorum. Zayıf değil. Çelişkili görürsünüz. Bu durumda işin içinden çıkamadığınız zaman ilim ehline ehle, la ilim ehline soracaksınız. Muttaki kimseler böyle yaparlar. Ancak kalplerinde hasfalık olanlar, sapkınlık olanlar, eğrilik bulunanlar, onlar anlamadıkları müteşavih gelen, kendilerine karışık gelen şeyin dur Düşerler. Aynen Ali İmran Suresi 8. Ayet-i Kerime'de geldiği üzere. Onun tevhidini murat etmek ve fitne çıkartmak için. Böyle şey olur mu? Veya da aklınca, mantığınca o hadisi veya o ifadeyi, o manayı reddeder. Böyle şey olur mu? Bu akla mantığa ayırır. Hayır. Bu, bu muttaki, bu Müslüman olan, teslim olan insanın ahlakı değil. Ne yapar Müslüman insan? Hemen tevakkuf eder. Durur. Bir anlamadığı, bilmediği şey e, hususunda e, aklını kullanmaz. Yani e, aklınca bir şeyler yapmaz. Ne yapar peki? İlim ehline gider. Bilen insanlara sorar. O yüzden Allah Azze ve Celle فَتْأَلُوا اَهْلَا ذِكْرٍ كُنْتُمْ لَا Bilmiyorsanız bilenlere sorun diyor. Evet buradaki yollarla kasıt nedir? Bu ayette zikredilen, Maide suresi 15 ve 16'da zikredilen yollarla kastedilen bir tek yol içerisindeki yollar ve caddeler. Bir ana cadde var, bir de o caddeye bağlı o caddenin yanlarında veya kenarlarında neyse artık diye talih yollar vardı. Hepsi de aynı yöne gidiyor ama. Hepsi de aynı yöne gidiyor. İşte bu bu şekilde anlaşılması gerekiyor. Yollarla kastedilen tek bir büyük bir yol içerisindeki küçük yollardır. Allah azze ve celle'nin burada kastı budur diyor İbn Kayyım rahmetullahi aleyh. Tıpkı imanın şubelerinin olması gibi. Hatırlayın Resulullah sallallahu ve iman 60 bir başta hadiste 70 kusur şubedir. Bölümdür, kısımdır, cüzdür. En üstte la ilahe illallah en altta da yoldan geçen geçerken insanlara eza ve cefa veren bir şeyi gidermektir diyor. Bunun gibi imanın, İslam'ın, cennetin dolayısıyla cennetin yolu bir. Tek. Ama onun içerisinde küçük tali yollar var. Tıpkı ağacın gövdesi olduğu gibi dalları, yaprakları küçük küçük böyle dalcıkları olduğu gibi. Evet, bu yollar Allah'ın davetçisine, yani Resullere itaat etmek, onların getirdiğini tasdik etmek ve onların emrine itaat etmek. Bu tarih, bu yani bu yol, kardeşlerim cennet yoludur. Bundan başka yol yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Buhari ve Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği bir hadiste bir gün melekler diyor ki Cabir, melekler aleyhissalatü vesselam uyurken tabii ki uyurken yanına geliyorlar melekler toplu, ne kadar bilmiyor ve konuşuyorlar melekler <gülüyor> diyorlar ki bu adam uyuyor diyorlar diğer bazıları da meleklerden diğer bazıları yani birbirleri arasında melekler konuşuyor Hayır onun e, gözü uyur ama kalbi uyumaz diyorlar. Ondan sonra bu adamın e, çok önemli bir mevkisi, menzilesi var diyorlar birbirlerine. Ve diyorlar ki peki bu adamın görevi, vazifesi menzilesi hakkında bir misal verin bakalım diyorlar. Kendi aralarında melekler konuşuyorlar. Ondan sonra diğer melekler de ona bir misal veriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam uyuyor. Diyor ki bu adamın meseli bir bina yapan, sonra bir ev yapan, sonra oraya o evi yaptıktan sonra inşa ettikten sonra güzel bir ziyafet hazırlayan ve o ziyafete gelmesi için de insanlara davetçi gönderen, "Gelin sofradan yiyin." diyen insanın benzeridir. Onun meselidir. Onun onun gibidir diyor. Bu şekilde misallendiriyorlar Ali r.a.s.u.s.a.l.l.a.m. Subhanallah. Evet, Her kim diyor işte bu çağırıcıya sofraya ziyafete çağran kimseye e, icabet ederse eve girer o eve bina edilen eve girer ve o ziyafetten yer o ziyafetten yer icabet etmeyen ise yemez düşünün bir açsınız günlerce aç kalmışsınız susuz kalmışsınız sizi bir ziyafete çağırıyorlar. Hem de çağıran adam salih bir adam. Ziyafetini de güzelce bir şöyle vasıfladı. Her türlü şey var. Aramadınız. Ya. Tatlılarından, içeceklerinden vesaire. Kim gitmez o ziyafete? Helal. Tamamıyla helal. İnsan koşarak gider öyle bir ziyafete. İşte buna benzetiyor. Melekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın konumunu ve onun davet ettiği şeyi buna benzetiyorlar sonra e, melekler birbirlerine diyor ki ya şu adama anlatın da bunun ne olduğunu şu, bu misalle kast edilen neyse şu yatan adamı anlatın da anlasın diyorlar. Diğerleri de diyor ki e bu uyuyor e nasıl anlattın? Öbürleri ona bunun diyor gözü uyur ama kalbi uyanıktır. Anlatın anlayacaktır demek istiyorlar. Ondan sonra melekler tevil ediyorlar. Yani izah ediyorlar. Diyorlar ki, evle kastedilen cennet, Subhanallah. O evle hani bir, bir ev yapıyor dedi ki, ya, o yapılan ev cennetmiş. Ve çağrıcısı da, davetçisi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O evi içine, o sofraya davet eden çağrıcı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim ona itaat ederse. Muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Her kim de ona isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Muhammed insanların arasını Ayrıcı olarak gelmiştir. İşte Resulullah Aleyhisselatü vazifesi ve görevi. İşte cennetin yolu. Tek bir yol. Bu hadise eee Uygun düşen şahit olan ayet-kerimeyi de zikredelim. Nisa suresi 8. ayet-kerimede "Men rasule Allah ve men Her kim Resul'e itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Her kim de yönünü değiştirir, dönerse yani itaat etmezse biz seni insanların üzerine bekçi olarak göndermedik. İşte bu hadisin şu ayetle şahidim. Demek ki kardeşlerim e, cennetin yolu tek bir yol. Her ne kadar yollar e, çok olarak zikredilse de kastedilen ana yol içerisindeki diğer tarihi yollardır. Hepsi de tek bir yol olarak cennete çıkar. Allah Azze ve Celle bize o yolda yürümeyi nasibiz. Geldik cennetin derecelerine. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 95 ve 96'da La yestevil qâidûne minel mü'minîne gayr-ülid darar Gayr-ülid darar Müminlerden oturan kimseleri ama özür sahibi olmaksızın vel mücahidûne fî sebîlillâh bi'envâlihim ve enfusihim Allah yolunda Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla mücadele eden, savaşan kimseler eşit değildir. فَدَّلَ اللّٰهِ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى <gülüyor> derece. Allah Azze ve Celle savaşan kimseleri, kendi yolunda savaşan kimseleri, oturanlar üzerine bir derece, bir derece takdir etmiştir. وَكُلَّنْ وَعْدَ اللّٰهُ <زُسْنَى> hepsine de, oturan'a da, savaşana da, özürlü oturan'a da, savaşana da bir güzellik vardı. Ve fadlen Allahu mucahidin al qaidina ecran azima. Allah Teala cihad eden, şarpışan bu kimseleri, mücadele eden bu kimseleri oturanlar üzerine büyük bir ecirle üstün kılmıştı. Deracatun minhu ve ma'ufraten ve rahme. Allah'tan dereceler bir bağışlanma ve rahmet söz konusu. Ve kana Allahu gafura Allah bağışlayandır. Rahmet sahibidir. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede önce tek bir dereceden bahsetti, sonra bir sürü derecelerden bahsetti. Nitekim birçok ayet-i kerimede de böyle gelir. Bununla kastedilen, şimdi ilk ayette bir derece faziletli kılması olayı veya ifadesi, alimler diyor ki, özürlü bir kimse, mücadele etmeye, cihad etmeye güç yetiremeyen bir kimse evinde oturur. Cihada çıkmaz. Evinde oturan bu kimse yani tabi imkanı dahilinde bu kimseye cihad eden kimse bir derece faziletli kılınmış. Yani özür sebebiyle, hastalık sebebiyle vesaire. Cihad etmeyen kimseye, cihad eden kimse bir derece üstün kılınmış. Ancak özürsüz olarak oturan kimsenin üzerine ise cihad eden, Allah yolunda malıyla, canıyla cihad eden, mücadele veren kimseler birçok derecelerle üstün, üstün kılınmıştır. İşte bu derece ve dereceler bu şekilde tevil edilir, yorumlanır. Allah Azze ve Celle, Ali İmran suresinde, Hemen itba'u ridvanillah kemen bab sahatun minallah Allah'ın hoşnutluğuna, rızasına tabi olanla Allah'tan bir gazap bile dönen kimse bir midir? Ve ma wa jahannam O Allah'tan gazapla dönen kimse onun yeri cehennemdir. Ne kötüdür dönüş yeridir o. Hum derecaten minallah. Onlar Allah katında derece derecedirler. Vallahi vazirin, bima Allah yapmış olduklarına karşı çok iyi göründü. Yine Enfaz Suresinde 2 ve 4. ayetlerinde. İnne mülmüminün zikrullah, zikrullah, müminler ancak Allah zikredildiği zaman ida zikrallahu, vijat kalbimiz, kalpleri böyle ürperir. Allah'ın ayetleri zikredildiğinde onların kalpleri böyle ürferi harekete geçer. Ve İsa Tuliyet aleyhim ayetuhu zaddetun imana. Onların üzerine Allah'ın ayetleri anıldığı zaman imanları artar. Wa ala Rabbihim yetereklerun. Onlar Rablerine tevekkül ederler. Kimdir bunlar? Elle değine diyor ve min ma'razak nahm Namazı kılan ve rızık olarak verdiğiniz şeylerden de. İnfak edenler, onlar humul işte bunlar gerçek müminler, bunlar hakikat manada müminler. Lәhum derejakin in darbihim ve Onlar için Rableri katında dereceler, mağfiret, bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Bütün bu ayet ve hadislerden anlaşılıyor ki dereceler var kardeşler cennette hem de çok önemli dereceler var. Bakın çok önemli bir hadiste Buhari ve Müslim'in rivayet etti, Ebu Saad Hudri radıyallahu anh sallallahu rivayet ettiği bir hadiste diyor ki cennet ehli üzerlerinde ehli vüraf yani odalar ahalisi denen bir ahaliyi cennet ehli üzerlerinde o ahaliyi görürler. Bu, bunun sebebi aralarındaki üstünlüktür. Üstünlük sebebiyle yani fazilet sebebiyle o odalar ahalisini üstte görürler. O gözükme olayı da diyor böyle geçip giden, kayıp giden inci yıldızları gördükleri gibi onları üst tarafta görürler diyor. Odalar ahalisinden bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir faziletten, üstünlükten bahsediyor. Sahabeler diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü bunlar başkalarının o dereceye ulaşamayacağı nebiler mi? Peygamberler mi? Aleyhisselatü vesselam, evet diyor. Ve lakin, evet nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki diyor, Allah'a yemin ederim ki onlar iman eden ve Resulleri tasdikleyen kimselerdir. Burada daha umumi bir man. Ancak Allahu Alem burada hakkıyla bir tasdik, hakkıyla bir iman ve e, bazı alimlerin de söylediği üzere daha <gülüyor> zikredilmeyen önemli vasıfları elde eden iman edip, salih amel işleyip önemli vasıfları elde eden kimseler yukarıda olacaklar. Sanki böyle tarlar e, İnci yıldızların kaydığı gibi onlar yukarılarda, uzaktan gözükecekler. Neden? Faziletlerinden dolayı. Evet, bu hadise göre birincisi o ehli vüraf, yukarıdaki kimseler, cennette en tepedeki kimseler, gözlere uzak yerde, faziletlerinden dolayı tepelerde dinler. İkincisi ise cennette dereceler vardır bazıları bazılarından daha üstündür sanki bu derece şöyle yüksek bir dağın eteğinde dağın eteğinde böyle yapılmış veyahut da tahkim edilmiş bir bostan gibidir diyor bahçe gibidir yahut da en üstten aşağısına doğru her her birinde de güzel bitkiler güzel nebahatler biter ancak e, yukarıdakiler derece itibariyle biraz daha e, nedir? Üsttedir. Aşağıdakiler de onlara nazaran biraz daha alttadır. Dolayısıyla derece cennette vardır. E, ve bu müminlerin bazılarına üstünlük takımından verilecek. Yine e, Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste Sehl bin Sa'd hadisinde benzeri bir hadis Muhakkak ki ehli cennet üzerlerindeki ehli guraf, odalar ahalisini böyle semadaki gökteki e, <gülüyor> ufukta yıldızları gördükleri gibi görürler diyor. Müsnette Ahmed bin Hanbel'de rivayet edilen bir hadiste Ebu el-Hudri hadisinde ise bakın burası çok önemli dikkat edin buraya. O kadar önemli ki. Şu sohbetten sonra Kur'an dersi yapıyorum. E, Kur'an için gayret ediyoruz tecvid için ve okumayı düzeltmek için ama maalesef maalesef şuranın üçte birinden daha az kimse kalıyor bakın şu hadise bakın ve o zaman düşünün diyor ki Ebu Sayyil Kudur'u Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir gayetle Kur'an'ı okuyan kimseye denilir ki cennete gir cennete girdiği zaman oku ve yüksel Oku ve yüksel. Ondan sonra her bir ayetinin Hı. derecesinde yükselir. Yukarıya çıkmaya başlar. Ta ki son ayeti okununca, okuyuncaya kadar yukarıya çıkardı Son ayeti okuyuncaya kadar. Burada birincisi Kur'an'ı çok okumak gerekiyor. İkincisi ezberlemek gerekiyor. Tilke darul ahiret işte bu ahiret yurdu. Tilkel cennet. İşte bu cennet. Hadi buyurun. Okuyun. Kur'an'ı bol okuyun ve ezberleyin. Her bir kimse, Kur'an'ı bilen kimse bildiği kadar derece derece yükselecek. Ne kadar biliyorsa o kadar, derecesi yükselecek. Dolayısıyla bu hadise göre cennetin dereceleri vardır. <gülüyor> Yüzden daha fazla. Allah'ın takdir ettiği kadar. Geldik üçüncü konuya. Cennetteki derecelerin en alası, en üste olanı ve bunun ismi. Bildiğiniz bir hadis, Müslüm'ün sahinde rivayet edilen bir hadiste Amr ibn As radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselamdan işittim ki müezzinin diyor ezan okuyanı sesini işittiğiniz zaman, duyduğunuz zaman onu söyledikleri şeyin bir mislini söyleyin. Ve bana salat edin. Her kim bana bir kere salat ederse, Allah onu on defa salat eder. Salat kelimesini ara ara size açıklamışımdır. Salat kelimesi övgü manasına gelir. Allah'ın nebisine salat etmesi, övmesidir, sena etmesidir, yüceltmesidir. Bir defa salat edeni Allah Azze ve Celle on defa salat eder, över, anar. Sonra da benim için vesileyi isteyin diyor. Çünkü o vesile cennette bir derecedir, bir makamdır. Allah'ın kullarından sadece bir kula layıktır o makam. Onun da ben olmasını umuyorum diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hadisin devamında her kim benim için vesileyi isterse Şefaatim ona hak olur diyor. Şefaatim ona hak olur. Peki bu vesile nasıl istenecek? Şu hadiste geldiği üzere ezan duası tabi ki. Yine Buhari ve Müslümin Cabir'den dua ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam her kim ezanı işittiği zaman Allah'ım Rabbe hâzihi davetit ta'amne ve salatul qâime A't Muhammedenil vesilete vel fadile A't Muhammedenil vesilete vel fadile vesile ve fazile ve be'as-ı makamın mahmudenin nebi ve'atte evet üç tane şey isteniyor burada dikkat edin her kim ezan okunduktan sonra bu duayı yaparsa bilmeyenlerin varsa dua kitaplarında vardır bunu mutlaka ezberleyin ve ezandan sonra bunu yapın bu duayı mutlaka yapın ki bunu yapan kimseye aleyhissalatü vesselam ifadesiyle şefaatim hak olur diyor. şefaatim onun üzerine inerdi ve İsra Suresi için bir vesile istenmiş oluyor. Bu vesile de onun cennetteki derecesidir, menzilidir, makamıdır kardeşlerim. Allah azze ve celle İsra Suresi'nde "Ve minel leyli fetehceb bihi nafileten lek asaiyebatke meqamen mahmuda." Geceleri dinseniz kendine mahsus olmak üzere diyor. İsra Suresi'ne mi? Nafile namaz kıl. Umulur ki Rabbin seni makamı Mahmud'a yarıştı. Makamı Mahmud'la kast edilen övülmüş makam bu şefatı uzma makamıdır. Hani aleyhissalâtu vesselâm büyük şefaat edecek ya. Yani şefatı uzma diye büyük şefaat diye isimlendiren şefaatle şefaat edecek. O da neydi? Teştiğimiz günlerde ve daha önceki derslerde söylemiştik. O bekleme esnasında insanları beklemekten Allah'ın Allah'a dua ederek insanları e, şefaatçiliğiyle kurtarmasıdır. Buna şefaati uzma deniliyor. Evet. Makam-ı Mahmut'la kast edilen şefaati uzmadır. Vesile ile kast edilen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın menzilesi, derecesi, mertebesidir. Ki o mertebe Allah'a en yakın mertebedir. Ondan sonra diğer peygamberlerin mertebesi geliyor. Bu ezan duasının kısaca manası Ey Allah'ım Ey bu tam eksiksiz davetin ve ikame edilen kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e vesileyi, yani menzileyi fazileti, üstünlüğü ve ver ve veas makamın makamen mahmûle onu vaat ettiğin makamı mahmuda, yani şefaat makamına ulaştır. Burada önemli bir şey var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için verilen bu makamı bizler istediğimiz zaman, yani dua olarak yaptığımız zaman ezandan sonra kardeşlerim bununla Allah'a bir yakınlık elde ediyoruz. Bununla bizdir ibadet yapıyoruz. Dikkat edin. Bu duayı istediyim yaptığımızda, okuduğumuzda Allah katında bir yakınlık söz konusu oluyor, hasıl oluyor ve imanımız artıyor evet Allah Azze ve Celle bunlar için bir takım sebepler kalmıştır o sebepler de nedir yani e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mertebeye erişmesi ve bizim de onun için vesileyi istememiz ezan duası yaparak <gülüyor> vesileyi isteyerek makamı Mahmud'u e, Allah'tan isteyerek dua etmemiz Sebebi nedir? Nedir sebebi? Ne olabilir? Bunun sebebi, biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eli ile, onun vesilesi ile, onun Resulli ile imana geldi, Hidayet buldu. Bundan dolayı kardeşlerim. Bu vesile ile, bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayet olması. Hani hatırlayın. Şu, Enbiya suresinde herkesin bildiği ayet var ya وَمَا اَرْسَنَّاكَ اِلّٰى رَحْمَةً لِلْعَالَمٍ Biz insanlara ve <gülüyor> alemlere seni rahmet olarak gönderdik. Ayet kerimesi yani seni cinlere ve insanlara hidayet edici, yol gösterici olarak gönderdik demek. رَحْمَةً <gülüyor> لِلْعَالَمٍ <Rahmeten gülüyor> bu işte. Biz onun vesilesiyle hidayete geldiğimiz için imana geldiğimiz için o, ona Aleyhisselatü Vesselam'a verilen o menzileyi, dereceyi, makamı mahmudu dualarımıza isteyeceğiz ve bu ezan duasını yaparak onu gerçekleştireceğiz. Bununla da ibadet yapmış olacağız. Bununla ahirette inşallah onun şefaatine nail olacağız. Yoksa mücerdet olarak şefaat ya Resulallah, şefaat ya Resulallah dediğin zaman hem onun şefaatini elde edemezsin hem de dinde olmayan yerine göre bidat, yerine göre şirk bir sözü söylemiş olur. Ezan duasını yap. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şefaati senin üzerine hak olsun. Bitti bu kadar. Başkası yok. Allah Azze ve Celle'nin cennet ticaretinin son konu, cennet malını kullarına, mümin kullarına arz etmesi ve onun karşılığında da kullarından bir şey istemesi ve bu şekilde bir beyatlaşma yani alışverişin gerçekleşmesi. Bu konuda Ayet-Kerime Tevbe 111. <gülüyor> <gülüyor> İnna Allah isteram minel müminina en sehvan maluhum bi enne lehum cennet. Muhakkaka Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın almıştır. <gülüyor> Yukatiluna <gülüyor> fi sebilillahi feyaqtuluna ve yuqtalun. Allah yolunda savaşırlar, öldürülürler, öldürülürler ve ölürler vâdın aleyhi vâdın aleyhi hakkan fit tevrat ve'l-inciil vel kuran bu Allah'ın üzerine bir haktır tevratta inciil ve kur'anda geçmiştekilerde de böyleydi yani Allah yolunda savaşanlar için bir hak vemen efâ bi'ahdihim min Allah Allah'a Allah'tan daha sadık sözlü daha doğru sözlük kim var? Ahdine daha daha sağdı kim var? Festeş şiru bi beyükumülebi bayatm bi. Allah ile yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin, müjdelenin ve dalike huwel fesul azim. İşte bu büyük kurtuluşturdu. Allah Azze ve Cenn. Demek ki müminlerin canını karşılığında, canları karşılığında, malları karşılığında cennet var. Allahu Teala cenneti e, satıyor. Karşılığında da müminlerin canlarını ve alıyor. allah Teala bizi onlardan eylesin. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tirmidine rivayet ettiği Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste diyor ki, kim korkarsa geceden yola çıksın. Yani yolda kalmaktan vesaireden korkarsa geceden yola çıksın. ha. Her kim geceden yola çıkarsa menzile varacağı yere ulaşır. Gece yolculuğu bazen tavsiye edilmiştir. Çünkü gece sahih hadiste geldiği üzere gece yol dürülür. Tabi dayanabilenler için. Geceden yola çıksın. Dikkat edin ki Allah'ın ticari malı pahalıdır. Allah'ın ticaret malı pahalıdır. Dikkat edin ki Allah'ın ticaret malı cennettir. Geceden yola çıksın. Allah yoluna çık. Buharim Ebu Müslim'de rivayet edilen bir başka hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir gelici bana geldi. Yani melek kaçtı gidiyor. Nedeni ümmetinden e, Allah'a şirk koşmayan kimseleri cennetle müjdele diye haber verdi diyor. Dedim ki eğer zina etse hessizlik hessede dedi ki evet zina etse de, hırsızlık etse de Allah'a şık koşmayan kimse de cennetle müjdelendi. Elhamdülillah. Yine e, Buhari ve Müslim'de bir başka hadis rivayet ediliyor. İbadetini Samit'ten rivayet edilen bir hadiste Ali Sıratu Resulullah, "Her kim Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun şeriki de yoktur. Ve en Muhammed'den abduhu ve rasuluhu. Muhammed de onun kulu ve resulü. Ve İsa Abdullah. İsa Aleyhisselam da Allah'ın kuludur. Ve Resuluhu. Ve kelimetuhu elgâh ilâ Meryem. Allah'ın Resulüdür. İsa Aleyhisselam kuludur, Resulüdür. Meryem'e attığı kelimedir. Ve ruhum min. Ve kendisinden de bir ruh der. Ve ennel cennete hakkun. Cennet hak der. Ve ennen nâra hakkun. Ateş hak derse. Allah onu. Cennetin sekiz kapısından dilediğinden içeriye girdirir diyor, cennete girdirir. Subhanallah. Bakın burada İsa Aleyhisselam da zikredildi. Bu hadiste çok önemli şeyler var. Birincisi, Vallahu alem. Rasulullah Aleyhisselam hani bir hadiste diyor ya beni beni İsrail'in o İsa bin Neryemi İsa Aleyhisselam ödüği gibi ölmeyin, aşırıya gitmeyin. Allah'ın kolu varasuludayım. Birincisi, biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakkıyla iman edeceğiz, şahitlik edeceğiz ama haddi aşmayacağız. Tıpkı Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı Allah yerine, Allah'ın oğlu yerine haşa ve kella koydukları gibi. Artı İsa Aleyhisselam'a bu şekilde iman etmek yine <gülüyor> imanın belgereyiz. İnne metale İsa indallahi kemesele <gülüyor> adem. Mes İsa'nın diyor meseli hani bazılarında şüphe oluyor ya işte nasıl e, babasız dünyaya geldi diyor. Onun misali, onun örneği Adem gibidir. İnde mesele İsa'ya. İnde Allah'a kemesele gâlekum feyekûn khalaqakum intirabım zümme gâle lehum feyekûn Allah diyor e, Adem'i topraktan yarattı sonra da oldu dedi İşte İsa'ya da böyle. Ol dedi oluverdi. Babasız olarak onu dünyaya getirdi buna iman eder, cennete iman eder, ateşin hak olduğuna iman ederse, işte Allah Azze ve Celle o kimseyi cennetine girdi. Kardeşlerim, burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Bir iki şey daha kaldı, onları da söyleyelim, geçelim inşallah. Cennete bir kimse ameliyle giremez. Allah'ın rahmetiyle giremez. Yani mücerret ameliyle. Sırf ameliyle veya amelinin karşılığı olarak giremez. Ancak buna delalet eden nasları, ayet-i hadisleri zikredelim. O zaman konu biraz daha açıklanır inşallah. Açıklığa konuşur. Allah Azze ve Celle bakın Nahl Suresinde Uduhulul cennete bimakultu ta'amelûn Cennete yapmış olduğunuz yani amel etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle girin. E, burada da amel zikredildi amele karşılık cennet zikredin. Yapmış olduğunuza karşılık yahut da e, güzel bir ifadeyle yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle cennete girin dedi. Allah Azze ve Celle. Peki Resulullah Aleyhissalatü Vesselam ne diyor? O da diyor ki Lay yeduhul ahad minkum el cennete bi amelin. Sizden hiç kimse cennete ameliyle giremez. Allah Azze ve Celle amellerinize karşılık o sebeple cennete girin Resulullah Aleyhisselatü selam da hiç kimse sizde cennete ameliyle giremez. Allahu Nedir bu şimdi? Sonra hadisin devamında diyor ki, Aleyhisselatü vesselam'a soruyorlar sahabiler. E sen sen Allah'ın Resulü, sen de mi öylesin? Evet ben de diyor. Ben de amelimle giremem. Ancak Allah'ın beni rahmeti ve fazlıyla koruması bir istesnadır. Ondan sonra da Hadisin devamında, "Ahabu al-ʿamal ila Allah, ve in ve Allah'a amellerin en sevgili olanı, az da olsa devamlı olanıdır. Hem ameliyle giremez, diyor hem de Allah'a en sevgili ameller devamlı olanıdır diyor zikrediyor. Kalbinde bir insanın hastalık olsa anlayamaz ve peşine düşer, fitne çıkarmak için. Böyle hadis olur mu? Bu, bundan bu anlaşılmaz. İnsanların arasında fitne atar. Hayır böyle olmayacak. Bilmiyorsanız, anlaşılmıyorsa mevzu فَاسْأَلُواْ اَحْلَى بِكْرِ اِنْ كُتُمْ لَا تَعْلَمُ İlim soracaksınız. Bu hususta Sufyan ve başkaları diyor ki رَحْمَهُمُ <gülüyor> اللّٰهِ Evet, ateşten çıkan kimseler, hani şimdi günahı kebair kimseler, günahı kebair sahibi kimseler, müminlerden iman edip de, cehenneme girip de, oradan çıkan kimseler, Allah'ın rahmetiyle çıkarlar. Ve sonra da, derecelerine göre, yani amellerine göre daha doğrusu, derecelere ayrılırlar. İşte bu, bu şekilde tevil edilir yani Allah'ın rahmetiyle çıkma olayı, Allah'ın rahmet etmesi cehennemde olup da günahkar kullaradır. Ve cennet ehline ise amellerine göre dereceleri vardır diyor. Amellerine göre mevkileri vardır. İkinci olarak, ikinci bir açıklama, burası çok önemli ancak bu biraz Arapça ile alakalı, bunu söylemek zorundayım. Belki içinizden bazıları Arapçaya meyleder. İştiyah hisseder. Yahut da Arapça çalışanların iştahı kabarır inşallah. Şimdi burada ayet-i kerimede اَدُخُلُوا اِلْجَنَّةَ بِمَا كُنْتِنْ تَعْنَلُونَ ifadesindeki bir harfi Arapçada bir harfin o kadar çok manası vardır ki bir harfi cerinin B harfi cerinin sekiz manası vardır kardeşlerim. Sekiz tane. Onlardan bir tanesi işte ayetteki sebebiye manası. Yani e, amelleriniz sebebiyle amellerinizin tümünün karşılığı olarak değil de sebebiyle sebep oluyor. Sebebiyle cennete girin. Ayetteki mana bu. Hadisteki, hadisteki mana ise sizden hiç kimse ameliyle cennete giremez. İfadesindeki bir harficeli ise mukabele manasınadır ki o da amelinizin toptan karşılığı olarak cennete giremezsin demek arasındaki farka bak bir tane harfin harfin iki manaya gelmesin. aslında sekiz manaya geliyor da sadece iki manası var burada iki tane farklı manası manaya gelmesinden dolayı e, beyana, açıklamaya, yoruma bakın izaha bakın işte Kur'an böyle Resulullah Aleyhisselatü sözleri de böyle Baktığın zaman şöyle gördüğünüz birbirine zıt gibi duruyor. Birbirini sanki tena, e, yalanlıyor gibi. Subhanallah. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunu bilen bilin. Son olarak şu hadisi şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu iki manaya gelen harfi birleştirmiştir. Evet. Bu hadisimiz Buhari ve Müslim'de bir ayet yine. Diyor ki Vesselam, Doğru olun Doğru yapın Yaklaşın ve müjdeleyin Yani sevindirin Müjde verin ve amel edin Muhakkak ki sizden hiç kimse Ameliyle cennete giremez Hem hadisin başında amel edin Hem de sizden hiç kimse Ameliyle cennete giremez Yine aynı şekilde Ey Allah'ın Resulü sen de mi Evet ben de yalnız Allah'ın bana rahmet etmesi, beni koruması, fazlıyla rahmetiyle koruması lazım Hem amel edin diyor, hem de ameliyle e, cennete giremez diyor Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu iki ifade bir hadiste birleşmiştir. Bunun <gülüyor> manası az önce ifade ettiğim gibi amellere devam, salih ameller işlemeye devam ama o amellere güvenip ben çok amel ettim, onunla cennete girerim demek yok. Eşin özeti hasılı bu. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam sahabenin bir tanesine e, sana komşu olmak istiyorum deyince hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlamıyorsan o zaman bana diyor secdeyle yani çok amel yaparak yardım et. E, ki yani sen o salih amelleri yap, yardım et ondan sonra e, secde et ki salih amelleri çoğalt bana cennette komşu olabilirsin salih amellere devam ama amellere güven yok. Allah Azze ve Celle bize katında razı olduğu salih amelleri işlemeyi nasip etsin ve bizi rahmetiyle kuşatıp cehenneminden uzak etsin, oraya hiçbir şekilde uğratmasın ve cennetinin içerisine oradaki en üst dereceye ehli uğraf denilen odalar ahalisinin e, derecesine yüksel. Ama bunun için önce bize şuur versin. Bunu yapabilme imkanı versin, gücü versin, sıhhat versin, iman versin ve bunu idrak etmeyi bize nasip etsin. Evet. Allah'ım bizi affet, bizi bağışla, bizi rahmetinle kuşat. Subhanık Allah'ım ve evet. ve hemdük eşhedüün la illa en testağfirik ve